Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar: Damla Özluer ve Rauf Köseman. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 açık radyada. Diğer kanda Damla Özdeğer ile birlikteyiz. Yılın ilk haftasını bitirdik, ikinci haftasına başladık. Geçtiğimiz yıla şöyle bir bakış atalım ve önümüzdeki haftalarda hangi programlar başlıyor? Hangi raporlar yayınlandı? Sosyal fayda alanında değen ne tür önemli haberler vardı? Bunları bir toparlamamız gerekiyor. Hatırlarsanız iki hafta önce daha bir kez daha bir haberler turu yapmıştık. Ancak elbette ki 25 dakikalık bize tüm haberleri kapsamak için yetmemişti. O yüzden bunu hem onun devamı hem de önümüzdeki dönemin başlangıcı olarak kabul edelim. Çünkü 2022'de de Diğerkam'da her zaman olduğu gibi sosyal fayda alanının çok çeşitli verçelerinden, çok çeşitli meselelerden konuklarımız olacak. O konuklarla konuşacağımız kampanyalar, o konuklarla konuşacağımız durumlar, halimiz, pürmelalimiz ve öneriler hep bu haberlerin ve sosyal fayda dünyasında neler olup bittiğinin üzerinde yükseliyor. O yüzden bugün Diğerkam'a hoş geldiniz ve haberler turumuz başlıyor diyerek ilk haberimizle başlayalım. Daha önce çok kısa bir、e, haber olarak vermiştik birkaç ay kadar önce size artık detaylarını verebiliriz. Zehirsiz Soktalar Platformu'nu duyurmak için bu haberimizi yapıyoruz. Zehirsiz Soktalar Platformu, sağlık, çevre, ekolojik yaşam, tüketici hakları, doğa koruma, tarım, gıda ve benzeri alanlarda çalışan 38 kurum tarafından kuruldu. Platformu 23 sivil toplum kuruluşu ve sivil inisiyatif de destekliyor. Seyirsiz Sofralar Platformu altında Türkiye Organik Ağı, Seyirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı gibi çeşitli ağlar da yer alıyor. Her biri soframıza gelen gıda ile gıda dışı tarımsal ürünlerin bulunabilir, erişilebilir, sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak için yapılacak bütün faaliyetlerde kamusal refahı, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözetecek, ekosistemi koruyacak, iklim krizini de dikkate alarak uzun vadeli, ihtiyaçlara odaklı, Yenerliği ve kendine yeterliliği önceleyen, kadim bilgi ve pratikleri de dikkate alan adil bir bakış açısını egemen kılmayı amaçlıyor. Zehirsiz Sofralar Platformu özellikle bu yıl yapılan zamlarla, gıda fiyatlarındaki artışlarla birlikte gıda güvenirliğimiz, gıda güvenliğimiz ve gıdamızın geleceği artık daha geniş kesimler tarafından konuşulur oldu. İklim kriziyle birlikte en önemli başlıklarımızdan da geliyoruz. Biri olacak gibi görünüyor. İşte Zehirsiz Sohralar Platformu bu başlıkta önemli destek sunacak kamu yararına diyelim ve detayına geçelim. Aslında epey uzun bir geçmişi de var. Ee, zehirsiz Sohralar Platformu'nun 2019'da zehirsiz sohralar mümkün diyerek bir araya gelen yüzün üstünde sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatif kurmuştu. Zehirsiz Sohralar Pestisit Eylem Ağı. Tarım ve Orman Bakanları muhatap almışlardı ve 160 binin üzerinde imza topladıkları zehirsiz kampanyayı da önemli bir başarı kazanmışlardı ki o zamanlarda diğer kentler onları、e, konu edinmiştik. 2020'de ise insan sağlığı, doğal varlıklar ve biyolojik çeşitliliğe son derece zararlı olan tarım zehirleri yani pestisitler meselesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine dört kez taşıdılar. Lobby faaliyetlerinin de etkisiyle Bakanlık 41 pestisit etken maddesini görüşe açtı ve 25 etken maddeyi yasakladı. Yedi tanesinde sınırlama getirildi. Bunların dışında çok sayıda pestisitin kullanım konusunda farklı ülkeler tarafından halen çevre, insan ve hayvan sağlığı etkileri açısından değerlendirmeler yapılıyor. Zehirli Sofralar Platformu önümüzdeki dönemde pestisitlerin zararları yer alternatifleri konusunda kamuoyu ile gidit tarafları bilgilendirecek, lobby ve savunuculuk faaliyetlerini sürdürecek. Bunların yanında da sağlıklı gıdaya ulaşım için organik tarım, gıda toplulukları, doğa dostu aracılığın yaygınlaştırılması, atalık yerel toplumların teşvik ve yaygınlaştırılması, onarıcıtlarım, agroekoloji gibi pek çok konuda çalışmalar yapacak. Platformun desteklediği önemli projelerden biri de zehirsiz kentlere doğru projesi. pestisitler yani tarım zehirleri ve aynı etken aktif maddelere sahip biocidal ürünler ne yazık ki kentlerde de okullardan park ve bahçelere sitelerden yol kenarları ve boş arazilere kadar pek çok yerde kullanılıyor diyor platform ve sağlarımızı tehdit ediyor koronavirüs salgını ve iklim krizi gibi artan küresel felaketler gezegendeki yaşamın bir bütün olduğunu ve ancak bir bütün olarak sürdürebileceğini bizlere anlatmaya çalışıyor diye de ekliyorlar. Zehirsiz Sofralar platformunu internet üzerinden de takip etmeniz mümkün. Hazır gıdamızla başlamışken bu alana dair bir başka haberle devam edelim diğer kanda. Vegan Derneği Türkiye, Türkiye'de veganlığın vicdan hürriyeti kapsamına alınmasını talep ediyor. Dernek veganların sağlık hakkı ve vicdan özgürlüğünün korunmasını talep eden dilekçelerini Ankara'da ilgili kurumlara iletti. Vegan Derneği Bu kampanyayı bir Kasım Dünya Vegan Günü vesilesiyle başlattırdı. Dilekçilerinde veganizmin her çeşit hayvansal gıda ve ürünü kullanmayı ve deden vicdani bir tutum olduğunu vurgladılar ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının İnsan Hakları Evlersel Diyalogisinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili maddelerine atıfta bulundular. Dilekçi ayrıca sağlık hakkı kapsamında vegan beslenen bireylerin gerek devlet gerekse özel teşebbüs tarafından idari edilen işyerleri Okullar, üniversiteler, hastaneler gibi kurumlarda sağlık hakkının korunmadığına da dikkat çekti. Açıklamanın tümüne internet üzerinden de ulaşmanız mümkün. Epey uzun bir açıklamada yaptılar. Vegan Derneği bir umutlu haber diyeceğiz. Aslında ne kadar umutlu çok emin değiliz ama、e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Paris İklim Anlaşması'nı en sonunda onaylamasıyla beraber 2050'ye kadar net sıfır. hedefi kondu ve bununla ilgili çok fazla tartışma devam ediliyor. Peki bu yapılabilir mi sorusuna İstanbul Politikalar Merkezi yanıt veriyor. Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası 2050'de net sıfır raporuna göre ekonomide yapılacak düzenlemelerle Türkiye karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içinde ulaşabilir. Rapor Türkiye'nin net sıfır hedefine nasıl ulaşacağını ortaya koyan ilk araştırma bu arada hemen detaylarına bakalım neler söylüyor bu rapor bize. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin hazırladığı Türkiye'nin Karbon Soslaşma Yol Haritası 2050'de Net Sıfır raporundan bahsediyoruz. Raporda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Paris Antlaşması uyarınca 2050 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadelede net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için atılması gereken adımlara yer verildi. En hızlı karbon azaltımı yapılabilecek sektörün elektrik olduğu belirtildi. Elektrik üretimi kaynak ve emisyonların 10 yılda yarıya indirilmesi ön görülüyor. 2030'a kadar yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplamdaki payının yüzde 17'den %50 yüzde 50'e çıkarılması ve kömürden çıkışın 2035'te tamamlanması bu hedefe ulaşmadaki önemli adımlar olarak görülüyor rapora göre. Araştırma Türkiye'nin 2018'deki ekonomik göstergeleri üzerine elektrik üretimi Ulaşım, binalar, sanayi ve diğer üretici sektörlerdeki enerji kullanımı ya da sanayi süreçlerinden kaynaklanan karbon dioksit emisyonlarına ele alıyor. 2018-2050 dönemi için emisyon patikaları, bas senaryo ve net sıfır olmak üzere iki senaryo altında karşılaştırılıyor. Bas senaryoda Türkiye'nin toplam karbon dioksit emisyonlarının 2018 seviyesine göre 2050 yüzde 66 artarak yaklaşık 700 milyon tona çıkacağı öngörülüyor. Elektrik sektörü ve endüstriyel proseslerin payı yıllar içinde artarken ulaşım, binalar ve sanayide elektrik tüketiminin payı azalıyor. Net sıfır senaryosuna göre, net sıfır hedefe doğrultusunda tüm sektörlerde enerji tüketimi kaynaklı karbondioksit emisyonlarının 2018 seviyesine göre 2030'da %37, 2050'de ise %80 azalarak 74 milyon ton karbondioksit'e inmesi mümkün deniyor raporda. Peki yol haritasında nasıl bir yol haritası belirleniyor? 2018 emisyonların tepe noktasında çıktığı yıl olarak kabul edilebilir ve 2021'den itibaren emisyonların azaltılacağı öngörülebilir diyorlar. 2022'nin başındayız. Burada bir dönüp tekrar neler oluyoru konuşabiliriz. Önümüzdeki dönemde diğer kâmda İstanbul Politikalar Merkezi'nden, raporun ekibinden üyelerle birlikte konuşabiliriz. Tüm sektörlerde enerjiden kaynaklanan karbon dioksit emisyonları 2030'da 2018 seviyesine göre yüzde 37. Bütün karbon dioksit emisyonları ise 2030'da 2018 seviyesine göre yüzde 32 azaltılmalıdır deniyor. Uzun bir yol haritası var. İlgilenen dinleyicilerimiz ip, ipc.sabanciuni.edu adresinden raporun tümüne ve verilen önerilere tavsiyelere. ulaşabilirler diyelim ve bir başka haberimize geçelim. Önümüzdeki dönemde özellikle sosyal fayda alanında çalışan, sivil toplumda çalışanlar için pek çok eğitim düzenlenecek. Bu eğitimlerden birkaçının haberini vermek istiyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nin hazırladığı Sivil Toplum Örgütleri İçin Temel Veri Eğitimi kılavuzu yayınlandı. Bu eğitimin kendisi değil ama bu kılavuzda bu alanda çalışanlar için son derece yararlı olabilecek bir kılavuz. O yüzden böyle başladık. Pınardağ tarafından hazırlanan yayın, verinin sivil toplum için neden önemli olduğunu ve verinin nasıl kullanılacağını gösterme amacı taşıyor. 30,、şey、onu çok özür dilerim sevgili dinleyenler. 10 bölümden oluşan kılavuz, verinin sivil toplum örgütleri için neden önemli olduğunu, veriyi anlamlandırmak için yapılması gereken ön hazırlıkları, Ve temel veri becerilerini geliştirmek için tasarlandı. Kılavuzda veri toplama, veri doğrulama, veri temizleme, veri analizi, veri görselleştirme, açık veri ve sivil toplum ilişkisi başlıkları yer alıyor. Yayına online olarak da ulaşabilirsiniz. eşitalklar.org adresinde yayının tümü pdf dosyası olarak bulunuyor. İlgilenen dinleyicilerimiz hemen ulaşabilirler. Ücretsiz filantropi gelişim ve eğitim programı başlıyor. Filantropi alanının gelişimine katkı sunmak amacıyla oluşturulan eğitim programı FEGEP yani filantropi gelişim ve eğitim programı başlıyor. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2022 olacak. 19 gün kaldı son başvuru tarihine. Ücretsiz olarak katılıma açık. 18-30 yaş arasındaki gençlere açık. Ve daha iyi bir gelecek ve yaşanabilir dünya için emek veren 18-30 yaş arasındaki gençlere açık, altı ay sürecek online eğitim programı, 20 kişilik bir kontenjanına sahip, o yüzden son günü beklemeden başvurabilirsiniz. Sivil Sayfalar.org adresinde de başvuru adresini bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ağustos ayının 2006 yılından bu yana örgütlediği homofobi karşıtı yerel buluşmaların 2022 çarlığı yayınlandı. Buluşmalar cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı tüm ayrımcılık ideolojilerine karşı mücadele ve toplumsal dönüşüm için LGBTİ artı politikalarının toplumun her kesimiyle paylaşıldığı ve tartışma olanaklarının sunulduğu zeminleri oluşturuyor. Patikalarda buluşalım, bio chaos gl ve hepimize konuşmaya, tartışmaya ve birlikte yürümeye davet ediyor. Sosyal hizmet uzmanları, avukatlar, öğretmenler, ruh akıl sağlığı uzmanları, sivil toplum örgütleri. Kadın örgütleri, feministler, alternatif medya kuruluşları, sağlıkçılar, insan hakları savunucuları, mülteci göç alanında çalışanlar. Kısacası hepimiz uzun bir、e, listemiz var ama hepimiz bu、e, çağrının bir parçasıyız. Herkese açık çağrı yaptık Haos GD Derneği. Homopoge bir karşıtı yerel buluşmalarla, online ve yüz yüze etkinliklerde sizlerle buluşmak istiyoruz dedik. cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı tüm ayrımcılık ideolojilerine karşı mücadele ve toplumsal dönüşüm hedefleri. 2006 yılından beri biraz önce söylediğim gibi organize ediliyor bu buluşmalar. Bugüne değin 35 farklı ilde gerçekleştiği etkinlikler, kimi zaman öğrenci toplulukları vasıtasıyla, kimi zaman üniversitelerde akademik kadrolarla, kimi zaman da toplumsal hareketlerle iş birlikleri oluşturuldu. Peki nasıl başvuru yapılıyor? Eğer bugüne kadar 35 farklı şehre ulaşan buluşmalara siz de şehrinizde ev sahipliği yapmak istiyorsanız diyor KaosGL, bilgi.kaosglderneği.org adresine e-posta atmanız yeterli. Peki hangi etkinlikler destekleniyor? Homofobi karşıtı yerel buluşmalar kapsamında, önemli bazı günler kapsamında etkinlikler destekleniyor. 27 Ocak Holokoslanma günü, 1 Mart 0 ayrımcılık günü, 3 Mart Dünya Seks İşçileri günü, 4 Mart HPV farkındalık günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 31 Mart Uluslararası Trans Görünürlük Günü gibi uzun bir listemiz var. Tekrarlayalım, hangi etkinliklerin destekleneceğine dair bu uzun listeye ve başvuru için mail adresine de silsayfalar.org adresinden ulaşabilirsiniz. Homofobik karşıtı yerel buluşmalar etkinliklerinin adı. Bir başka haberimiz daha var, yine eğitim alanında. İnsan Hakları Akademisi Siyasal Katılım Hakları Tematik Kursu düzenliyor. 9 Şubat-26 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşecek kurs. Eğitim son başvuru tarihi ise 15 Ocak 2022. Dört günü kaldı son başvuru tarihine diyelim ve hemen eğitimin detaylarına bakalım. İHA 2022 yılından beri Türkiye'deki insan hakları alanındaki eğitim eksikliğini gidermek için çeşitli kurslar düzenliyor. ve farklı etkinliklerle insan hakları bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlıyor. Geniş mezunluğu seçkin eğitim kadrosu, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarla düzenleniyor. İnsan Hakları Akademisi 2022 sezonunda siyasal katılım hakları tematik kursuyla başlıyorlar. Akademinin ikinci tematik kursu bu. Programda siyasal katılım için çeşitli yönlerden eli alınacak farklı başlıklar var. Konunun hak yönü analizi yapılacak, yedi hafta ve on dört oturumdan oluşacak program. Programın başında demokrasi kuramı çeşitli yönlerden incelenecek. Devamında ise demokrasinin Türkiye'deki evrimi değerlendirilecek. Bunu takip eden seçme ve seçimi hakı incelenicek. çeşitli grupların siyasal haklarının gelişiminin analizi yapılacak. Kursun devamında da demokrasinin hayata geçirilmesinin en önemli araçlarından biri olan seçim konusu masaya yatırılacak. Siyasal örgütlerin hakkı bağlamında siyasal parti ve siyasal parti özgürlükleri anlatılacak. Dijitalleşmenin medya ve siyaset üzerindeki etkileri incelenecek. Bu yedi haftalık maratonun sonunda katılımcılar hem İnsan Hakları Akademisinin geniş mezun ağının bir parçası olacaklar, hem de şartları sağladıkları tarihte sertifikalarını almaya hakkı kazanacaklar. Peki kimler başvurabilir? Üniversitelerin siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, ekonomi, finans, kültürel çalışmalar, kadın çalışmaları, insan hakları, sosyoloji ve psikoloji alanlarında en az dördüncü sınıf öğrencisi veya mezun olanlar başvurabilir. Başvurucuların temel insan hakları eğitimi almış olmaları beklenmektedir deniyor. Peki bu dersler nasıl işlenecek? Program 9 Şubat 26 Mart tarihleri arasında başvurulmuş. Her hafta Cuma tesi günleri 10:30-13:30 saatleri arasında, Çarşamba günleri ise 18-21 arasında video konferansı şeklinde gerçekleştirilecek. %80'ine kamera ve ses bağlantısı katılan ve eğitimler tarafından başarılı bulunan katılımcılar programın sonunda da sertifikalarını alabilecekler. Eğer ilgileniyorsanız nereden başvurabiliyorsunuz? İnsan Hakları Akademisi.org/siyasal katılım hakları İnsan Hakları Akademisinin internet sitesinden başvurabiliyorsunuz. Ve son bir atölye haberimiz var. Şiddetsizlik Merkezi, dokuz farklı atölyeden oluşan serinin altıncısı olan Şiddetsiz İletişim Atölyesi düzenliyor. 16-23 Ocak 2022 Pazar günleri yapılacak olan atölyeye son başvuru tarihi bugün. Evet, son dakika yakaladık diye alkamda bu başvuruyu da. Atölyede hep birlikte iletişim engellerinin neler olduğunu, örgütsel iletişimde şiddetsiz iletişiminin önemi ve şiddetsiz iletişim pratikleri anlatılacak, konuşulacak ve karşılıklı örnekler üzerinden ilerlenecek. Eğer halk mücadelesi veren bir örgütle yer alıyorsanız, 16 ve 23 Ocak'ta gerçekleşecek iki oturumdan oluşan çevrim içi atölyeye tam katılım sağlayabileceksiniz, şiddetsizlik ve şiddetsiz iletişimle ilgileniyorsanız, Bugün yani 11 Ocak 23:59'a kadar başvuru formunu doldurarak antremana katılabilirsiniz deniyor. Başvuru formunu merak edenler için bir kez daha söyleyelim, civilsayfalar.org şiddetli iletişim oteliyesi olarak sayfa içinde aradığınız zaman bulabilirsiniz formu. Eğer sorunuz varsa merhaba etçidesizlik merkezi.org adresine iletebilirsiniz.、Ve、bir bir konteyjan var, 20 kişiyle sınırlı. Birkaç saat kaldı. Eğer başvurmak istiyorsanız diye uyaralım ve devam edelim. Yayınlardan ve raporlardan bahsediyoruz. Aynı zamanda sadece kampanyalardan değil. Hatırlatalım, 95.0 Açık Radyoda diğer kampa damla özlerle berabersiniz ve sosyal fayda dünyasına dair haberler bugünkü temamız. Kadın adayları destekleme Derneği Kader. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel ve ulusal düzeyde sağlanmasına ilişkin dört yeni yayın hazırladı. Yerel yöneticiler için toplumsal cinsiyet eşitliği, yerel siyasette kadının adı neden yok, kader yerel seçim rehberi ve son olarak da 27. dönem milletvekili seçiminde toplumsal cinsiyet eşitliği raporlarının hepsini online olarak ulaşabiliyorsunuz. Hemen söyleyelim.、K tireder.ork.tr adresinde bu dört raporu birbeni bulabilirsiniz. Haberlerimizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bir haberimizde yayınlanacak olan bir bütene dair boğazsız bir grup araştırmacı ve siyasi toplum gönüllüsü tarafından hazırlanan eşitsizlik bütünü, 2022 yılı boyunca 12 farklı kategoride hem ulusal hem de uluslararası kabul görmüş ölçüm metotlarını kullanarak birçok farklı kullanımlan alınan güncel veriler ışığında. Türkiye'deki bölgesel eşitsizliği izleyecek. Türkiye son 20 yılda hem ekonomik alanda hem de insani gelişmişlik seviyesinde önemli bir mesafe kaydetti. Ancak bu gelişmenin bütün bölgelere benzer bir şekilde yansımadığını görüyoruz, diyor grup. Örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017'de hazırlanan Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi çalışmasında Haritanın güneydoğusunun diğer bölgelerde dramatik farklılıklar gösterdiğini görebiliyoruz. Bölgede eşitsizliğe mercek tutulduğunda anlaşılıyor ki bu eşitsizlik çok da tesadüf değil, yapısal ve sistematik olarak hemen her kategoride kendini gösteriyor. Deniyor. Eşitsizlik bütünü eşitsizlik bölgesi adını verdiği bir bölgeye odaklanıyor ve bu büyük bölgeyi Türkiye'nin geri kalan izleriyle kıyaslıyor. Bölge Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2017 yılında hazırladığı Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi çalışmasına göre altıncı düzeyde yer alan şehirleri kapsıyor. Türkiye'deki Kürt nüfusunun yoğun olduğu bu şehirlerin tamamı Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yer alıyor. Eşitsizliklere eşitsizliği göze gözelebilmek adına ağırlıklı olarak Türkiye'nin 2016'da düzenlediği İleride Yaşam Endeksi çalışmasında kullandığı göstergelere odaklanıyor. Bu göstergeler konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olarak listeleniyor. Eşitsizlik Bülteni'nin internet sayfasına merak eden izleyicilerimiz ulaşabilirler. www.getrewe.com adresinde ee, hemen ulaşabilirler. Başvurabiliyorsunuz, bulgene abone olabiliyorsunuz veya www.seyifahalar.org adresinden de bağlantıyı bulabilirsiniz. Çok konuşuldu ve çok yazıldı, ama bize değinmeden geçemeyeceğiz ve bugünün son haberi olacak. Kadir Has Üniversitesi'nin Türkiye eğilimleri araştırmasının 2021 bulguları, Türkiye'de halkın üç ana günden maddesi olduğunu, ekonomik sorunlar, müteci sorunu ve koronavirüs salgınının önemli başlıklar olarak öne çıktığını gösterdi. Halkın siyasi yelpazedeki yerinde en çok kendini muhafazakar, milliyetçi ve kemalist olarak tanımlayanlar yer aldı. Kadir Arası Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ile Global Akademi Ortaklığı'nda gerçekleştirilen Türkiye Eğitim Eğilimleri 2021 Araştırmasının sonuçları birkaç gün önce açıklandı ve kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye halkının gündemindeki en önemli mesele %22,7 ile ekonomide yaşanan sorunlar olarak tespit edildi. İkinci sırayı mülteciler, üçüncü sırayı da koronavirüs salgını aldı. Geçim sıkıntısı çekenlerin oranının yükseldiği görünüyor araştırmaya göre ve Türkiye halkının siyasi yelpazlardaki yerine bakıldığında da en çok muhafazakar olarak tanımlayanların vardığını görüyoruz. Ardından milliyetçi ve Kemalist olarak tanımlayanlar kendilerini takip ediyor. Kendini muhafaza ker veya siyasetçi İstanbul olarak tanımlayanlar, özellikle 41-55 yaş arasında milliyetçi veya Kemalist olarak tanımlayanlar ise 18-20 yaş arasında diye görünüyor. Olduğunuzun bir araştırma, çeşitli yayın kuruluşlarında çok farklı becerileriyle farklı yazılara İlham kaynağı oldu. Ama araştırmanın sonuçlarının tümünü görmek isteyen dinle, dinleyicilerimiz varsa khas.edo.tr sitesinden Türkiye eğilimleri 2021 olarak araya bireler doğrudan araştırmanın bütün sonuçlarına ulaşabilirler. 95.0 Açık Radyoda diğer kandaydınız. Geçtiğimiz döneme ve gelecek döneme ilişkin pek çok haberi paylaştık sizlerle. Haftaya bu haberlerin dokunduğu konularla ilgili konuklarımızla sizlerle beraber olacağız. Haftaya sade görüşene kadar hoşçakalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan Müslümanlar, Damla Özler ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.